İki defteri varmışız Aleyhisselam'a, bir tanesi Allah'a sevenler defteri, diğer defter Allah'ın sevdikleri defteri. İki defteri var, sen hangisindensin bakayım? Üçüncü olma sakın ha. Ya Allah'ın sevdiklerinin defterine ismin yazılsın, ya Allah'a sevenlerin defterine ismin yazılsın. Allah'ı seviyor musun? Resulullah'a tabi olacaksın.